Anlatayım geçenlerde bir hadise oldu. İlginç bir hadise. Hiç tanımadığım bir tanesi sosyal medyada benimle ilgili Murat Gezenler münafıktır demiş. Şöyle şöyle yaptı böyle böyle yaptı dört tane madde saymış. Ben tanımıyorum. Ve kendi adıma bir sosyal deney gerçekleştirme adına yani ben kendi adıma bir sosyal deney gerçekleştireyim dedim. E, Twitter'da yazmış dersem, bu kişiyi buldum ben telefonunu buldum ben olduğumu söylemeden mesaj attım kardeşim nasılsın iyi misin falan. o da iyiyim falan dedi e, arayabilir miyim seni dedim Ara, arayabilirsin dedi e, aradım ben Murat Gezenler deyince şaşırdı dedim bir şey söyleyeyim kendim için aramadım seni yani bir menfaat için seni aramadım. Sen benimle ilgili böyle bir şey paylaşmışsın. Benim hiç umurumda değil. Bunun benden Allah dilemediği müddetçe benden hiçbir şey götürmeyecek. Sen bunun tersini Murat Geziner büyük bir alim, allame, büyük bir şey desen de bana bir şey kazandırmayacak. Allah'ın dilemesi müstesna. Bundan dolayı ben benim için bunu aramadım dedim seni. Seni senin için aradım. O yazıyı kaldır demek için de aramadım bu düşüncelerden vazgeçtirmek için de aramadım sadece bundan dolayı sana ateş dokunacak dedim kesin dedim dört maddeyi anlattım ben öyle bilmiyordum dedi tek tek anlattım şöyle şöyle böyle böyle ben öyle bilmiyordum ama böyle dedim herkes bunu böyle biliyor sen bunu nereden öğrendin herkes yani bu meseleyi bilen herkes bunu böyle böyle biliyor sen tam tersini nasıl öğrendin tam tersini nereden öğrendin tamam bu bilgiyi check ettin mi bana sordun mu ya da bak ben ulaşılabilen birisiyim. Böyle eksikler gördüysen arayıp şunu diyebilirdin. Hocam bak böyle böyle eksikler gördüm. Bu bir alime yakışmaz. Hele bir şey bir Müslümana yakışmaz. Hele bir ilim eline hiç yakışmaz. Bundan vazgeç filan. Onu kıyametle korkuttum. Ona cenneti hatırlattım. Ona cehennemi hatırlattım. Tövbe etti pişman oldu. Ve dedim ki yani tövbe etmen de aslında... Çok bir şey değiştirmiyoruz. Sosyal medyada paylaştın sen bunu. Kimlerin gördüğünü bilmiyorsun. Oradan geçerken biri gördü. Ve tekrar senin kaldırdığını. Hatta özür dilesem de bunu görmedi. Bunun vebalini veremezsin dedim. Bütün Müslümanlara nasih ettim. Sosyal medyada paylaştıklarına dikkat etsinler. Bir yanlış düzeltemezsiniz. Bir yanlışı düzeltemezsiniz. Özür diledi. Ee, bu benim için şöyle bir deneydi. Yani kişilere Allah'ı hatırlattığın zaman Müslümanlara gerçekten ne kadar hataker bir Müslüman olursa olsun Allah'ı hatırlattığın zaman tevhide inanan, gerçekten kalbinde tevhid olan Müslüman anında ne yapıyor? Allah ile korkuttuğun zaman hatasını görüyor. Hatasını görüyor. Evet.